Açık Dergi teknolojinin karanlık yüzünden hepinize merhaba sevgili merhaba. dinleyiciler. Ee, Murat'cığım bugüne kadar işte internet, bilgisayarlar falan konuştuk. Şimdi bizim cebimizde de bir teknoloji var sürekli. Benim kulağımda daha doğrusu son günlerde Evet. Yani Buraya gelirken bile önce telefonda konuşma <gülüyor> sesini duydum. <gülüyor> Nefret ediyorum ama şu aralar çok yoğun konuşmak durumunda kaldım nedense. Neyse. Şimdi bunun üzerinden de bir takım saldırılara uğrayabiliyoruz diye biliyorum ben. Tabii uğruyoruz. Esin hatırlarsan bir tane bu cep telefonlarına gelen virüslerle ilgili bir program da yapmıştık. Evet hatta senin başına gelmişti. Virüs? Yok. Virüs değil de bir, bir, bir şey. Ee, Bluetooth da açık. Benim değil. Bizim e, teknik yönetmen arkadaşımızın ya, gelmişti hatırlarsan ama çözmeye çalışmıştık beraber. Bayağı bir telefonun evet. üzerinde uğraşmıştık hatırlarsan. Şimdi bunu Spam falan öyle şeylerde geliyor mu? Şu geliyor geliyor hele bu aralar bir iki arkadaşım çok mutsuz bana sordular ya biz bu şeylerden çok sıkıldık SMS'lerden diye. Çünkü bir de olur olmaz saatlerde hani gecenin bir yarısı sabaha karşı gibi saatlerde de geldiği oluyormuş. Bu hani işte şurası açıldı şurada şu şarkıcı çıkıyor falan türü gelenler mi oluyor? Her tür. Şimdi Spam'ın tanımını hatırlarsanız Spam bir istemediğimiz sadece bize gelen mesaj demek. Dolayısıyla bunun illa elektronik ile geliyor olması gerekmiyor. Artık SMS'le de geliyor. Bu benim de oldukça uzun zamandır rahatsız olduğum bir konu kişisel olarak. Ve iki taraftan çözmeye çalışıyorum. Peki bir, bir şey söyleyeceğim. Bu Hı? numaralar belli ki o zaman bir yerden ele geçiriliyor. Doğru. Yani bu çünkü internetteki gibi ya da o, o sanal ortamdaki gibi olmasına imkan yok herhalde. Bir yerden virüs geldi de benim telefondaki bütün numaraları adamlar aldı diye bir şey söz konusu değil herhalde değil, değil mi? Değil yani henüz değil. Ee. <gülüyor> e? <gülüyor> e, ama telefonlar ele geçiriliyor doğru. E, burada birkaç tane şey var. Bir tanesi en önemli ele geçirme yollarından bir tanesi e, zaten e, cep telefonu şirketleri bunu veriyor belirli paralar karşında satıyorlar ya da belirli paralar karşılığında bu mesajları tüm üyelerine SMS'e duyuruyorlar. Ama bu yasal bir şey mi yani? Şimdi Yasalın... eğer siz cep telefonu operatörüne başvurup da ben işte reklam kampanya işte doğum günü kutlaması vesaire vesaire amaçlı SMS almak istemiyorum dediğiniz sürece bunlar geliyor. Hoş bunları ben almak istemiyorum deseniz de geldiği oluyor ben işte 5-6 tane kayıt yaptırdım. 3-4 tane şikayet başvurusunda bulundum. Cep telefonu servis sağlayıcıma. Buna rağmen hala arada sırada geliyor. Şey değil, direkt servis sağlayıcıdan gelenleri söylüyorum. Anladım. Bir de e, telefon numaramızı öğrenmiş. Işte diğer işte mağazalar, e, eğlence yerleri vs. gibi yerlerden senin de bildiğin şeyler var. Seçim zamanları siyasi partiler çok miktarda biliyorsun SMS'i yolluyorlar. Bunlar da cep telefonlarını birkaç yerden öğreniyorlar. Bir tanesi... Özellikle eğlence yerleri e, telefonunda prezervasyon yaptırıyorsun ya hı hı. oradan öğreniyorlar. Peki ne yapmak lazım? Şimdi cep telefonunu artık numaranı saklamak diye bir şey söz konusu değil. Yani ben biliyorum e, sanatçılar şöyle yapıyorlar sürekli değiştiriyorlar. Yani 15 günde bir falan numaralarını değiştiriyorlar. Yani bu bir çözüm tabi ama hani yani ben, o zaman e, ulaşılamamak gibi bir problem de var değil mi? Yani e, cep telefon numarası niye lazım? Evet Birileri yani sana kendi diye şahsi telefon numarasını değiştiriyor. Asistanınki diyelim ki sabit duruyor. Kendisinki muhakkak ya yani benim başıma geldi. 15 gün önce aradığım numara 15 gün sonra ve bir 15 gün sonra değişmişti. Ama onlar da çıldırıyorlar herhalde yani. Düşünsene bir de hani meşhur ve beğenilen bir sanatçı olduğunu ve sana gelen her türlü. Yani bir de... E, spam dışı tacizleri düşün. <gülüyor> Onun gibi. Peki ne yapmak lazım? Yani tamam numaramızı şuraya buraya vermeyelim falan diyeceksin herhalde. <gülüyor> ee, Diyeceğim. <DVC. gülüyor> <gülüyor> numaramızı e, kontrol edelim. Eğer hakikaten bu anlamda hani meşhur işte çok fazla şey yapan birileri varsa 15 günde bir değiştirmek gibi bir yöntem olabilir. Ya da işte özel hayat ve iş hayatı işte iki ayrı numaraya sahip olabilirsin. Birin akşamları kapatırsın. Ben bir dönem denedim nasıl çalışıyor diye. Benim öyle bir ciddi bir SMS alış şeyim yok ama. Ve bir meşhur durumum yok ama. <gülüyor> Hayranlarım var diyorsun. Yok hayranlık adına değil. SMS'i iptal etmek nasıl olur diye. Cep telefonlarında SMS iptal edilebiliyor. Almıyorsun hiç yani. Hiçbir şey almıyorsun. Hmm. Hiçbir şey almadığın gibi yollayan tarafa da gitmediği bilgisi gidiyor. Hmm. Dolayısıyla bir süre sonra onlar sana SMS'e ulaşamadın diye te bu sefer telefon etmeye başlıyorlar. Çok korkunç. Evet. O zaman SMS tercih ediyoruz. İşte şeye bağlı yani telefon kim ne kadar telefon edecek ya da telefon numarasını değiştirmek gibi takım durmamalı. Çok da fazla yapacak bir şey yok. Ee, yine dönüp dolaşıp biraz etik şeylere geliyoruz. Ee, telefon numaramızı nispeten kontrol ediyor olmak önemli. Şimdi telefonu nasıl kullandığımıza bağlı. Bazı insanlar tanıyorum muhteşem. Telefonu bir seçimli iletişim aracı olarak kullanıyor. Hafta sonları kapatıyor. Yanına almıyor. Akşamları kapatıyor. Canı istediği zaman ya da ihtiyaç olduğu zaman açıyor. Diğer zamanlar kapalı tutuyor. Bu çok işine bağlı bir şey ama. Bu çok ama yani. işine ve hayat tarihine bağlı. Mesela seni biliyorum ki sen herhalde yani özellikle bir pilin bitmiyorsa ya da bir tünelden falan geçmiyorsan senin telefonun ulaşılabilir evet. durumdadır. Çünkü ulaşılmam gerekiyor. Yani, yat, yani beraber yatıyoruz biz telefonumla. Yani başıcım da duruyor. İşte böyle bir durum var. O senin çok da yapabileceğin bir şey yok. Çünkü sen zaten hayat tarzı olarak, yani bugünün getirdiği yeni hayat tarzı yok. sen zaten ulaşılabilmek istiyorsun. SMS alabilmek istiyorsun. Ama istemediğin SMS'leri nasıl ayırt edeceksin? Yani hiç öyle bir şey olmuyor. Tabii gelince siliyorum. <gülüyor> başka, başka şey... Ama bundan mutsuz olmuyor musun? Bu çok işe zaman olurum. ayırmaktan, Çünkü şey yapmaktan. mesela güzel mesajlar var ki o bıp bıp yapınca heyecanlanıyorum. Sonra o başka kötü pis bir şey çıkıyor. Ya da lüzumsuz bir şey çıkıyor. Tabii vaktimi harcıyor. Çok yapacak bir şey yok. Biraz e, dediğim gibi e, hemen servis sağlayıcı arayıp bana reklam kampanya mesajları yollamayın demek bir çözüm. Bir başkası e, cep telefonu numaramızı böyle çok da bol keseden atmamak lazım. Vermemek lazım herkese. İşte mesela başvuruyorlar. Hemen kimlikle başvursun. Bir form dolduralım diyorlar telefonda ya da yüzle. Orada soruyorlar işte adınız, soyadınız, işte adresiniz, telefon numaranız. Bir de cep telefonu numaranız var mı diye soruyorlar. Ben yani cep telefonu numaram var ama vermek istemiyorum cümlesini kurabilmemiz lazım. Ya da gerçekten bu nasıl internette daha doğrusu e-maillerde iki adresimiz olsun hani bu tip vermemiz gereken yerlere o genel adresimizi verelim diye senin hep bir uyarın olur. Evet. Belki de hakikaten şimdi iki hatta sahip olmak zor bir şey değil zannedersem değil mi? Yok değil. Yani öyle iki hatta sahip olup gerekli bir takım yerlere de onu vermek gerekiyor. Oraya da gelsin mesaj bol bol diye mi düşüneceğiz acaba? Ee, öyle olacak herhalde. Yani ikinci bir hat şey yapıp beğenip oraya bunu aktarıyor olmak lazım. Peki e, şimdi bu, bunlardan kurtulmak için yine kendimizin bilinçlenmesi gerekiyor dedim. Peki burada a, a, şirketlerin ne yapması gerekiyor? Bir de öyle bir şey var. Sen bir bu programın başında şunu söyledin çünkü satabiliyorlar dedin. Numaraları ellerindeki müşteri portföyünün numaraları mı satabiliyorlar? Tabii. E bu bence çok ahlaksızca e bir çok şey. Çok ahlaksız mı şu anda Türkiye'deki işte kişisel bilgilerin korunması ile ilgili şey bu kadar gelişmiş durumda değil. Şu anda cep telefonu bir kişisel bilgi olarak ne kadar algılanıyor? Ne kadar bunu başkalarına vermek satmak yasak? Ayrıca bir taraftan da bunu söyledikten sonra düşündüm. Normal telefon rehberi var. O zaman cep telefonu rehberi olması da gayet normal artık. Cep günümüzde. telefonu rehberi de var ama zaten sen seçiyorsun cep telefonu rehberinde... ...şey olması... ...benim numaralarım olsun mu olmasın mı... ...tarzinde bir şey söylüyorsun. Anladım. ya yani Buradan da temiz temiz diyeceksin ki... ...ben rehberde telefon numaramı yayınlanmasını istemiyorum. Ya da... ...dediğim gibi yani senin tarzın birisinde... ...çok da belki de itiraz edecek bir şey yok. Sen seviyorsun Ben seviyorum. Almayı. Hayır. Ya ben se Niye canım seveyim ben no senden yani. mesaj almayı seviyorum. Ama ben... ...genel mesaj almayı sevmiyorum. Yani... Benim farklı, benim işim ya da bizim işimiz bu telefon üzerinden yürümek durumunda. Çünkü sabit bir yerimiz çok az oluyor. Yani şu anda buradayız, birazdan ofisteyiz, sonra başka bir yerdeyiz yani o evet, yüzden. Doğru. Yani bir de saati yok işimizin, her an bir kriz olabilir diye düşünüyorum değil mi? Doğru, ister işte istemez açık tutuyorsun bir numara ya da bir başkasını. Neyse sonuç olarak yine sevgili dinleyiciler iş bize kalıyor. Yani numaramızı öyle her yerlere vermiyoruz veriyorsak da bu tür spamler geldiği zaman, spam SMS'ler geldiği zaman çok sinirlenmiyoruz. Çünkü numaramızı biz veriyoruz bir taraftan da. Evet, benim bir denemem var. Bir tane e, telefon numaram var. Bu telefon numarasını e, hiç kullanmıyorum. Çok az kişi biliyor. Zaman, ben bilmiyorum. <gülüyor> zaman zaman işte e, hakikaten kafamı dinlemek istediğim zaman işte bir tek annem biliyor mesela. Ve bu telefon numarasını kapatıyorum. Yani normal numaramı kapatıyorum. ...öbürünü zaten 7-24 açık duruyor... ...bir köşede... ...oraya ne bir spam geliyor... ...ne bir yanlış telefon geliyor... ...öyle duruyor bir köşede... ...yani demek ki benim şu anda kullandığım numaraya... ...zaman zaman istemediğim SMS'ler geldiğine göre... Bu dikkatli olmama rağmen yine benden kaynaklanıyor. Bu numarayı kullandığın sürece başkalarının eline geçiyor. Bu da kullanılmaya başlanıyor. Böylece bu programın aslında özeti şu oldu. Murat Lostar'ın benim bilmediğim bir telefon numarası var. Düşünün sevgili diniciler. Olacak gibi değil. Hakikaten süper korumadasın demek. <gülüyor> Mikrofonların olmadığı bir ortamda sana söyleyeceğim numarasını. <gülüyor> evet programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşeceğiz. Güvenli günler. Hoşçakalın.